Hint dizilerini izlemek günah mıdır demişler. Hayatın gerçekleri hocam bunlar. Yani e, şimdi özellikle son günlerde revaçta bu diziler. Evet. Hanım kardeşlerimiz ekranların başından ayrılmıyor. Böyle izliyorlar. Tabii ki ben hiçbir tane Hint dizisini izlemediğim için e, e, genel olarak caizdir değildir diye bir şey söyleme mümkün değil ama ilkeler var. Nedir bu ilkeler? Efendim, e, İslam'a aykırı olmayacak tarzda bir dizi ise bunu izlemek caizdir. Tabii orada açıkçası sahneler varsa, ahlaka muayyir şeyler varsa, İslam'ın e, edebine itikadını aykırı hususlar, sahneler varsa, efendim e, bunları izlemek caiz değildir. Ama böyle bir Hint dizilerinde de bu nasıl olur? <gülüyor> Onu da tabii ki kestirmek oldukça zor. Yani burada genel ilkelere dikkat etmek kaydıyla izleyebilir. Ama bu saydığım hususlar varsa o zaman da bunları izlemek caiz değildir. Diyelim ki o Hint dizilerinde tahmin ettiğim için söylüyorum ne bileyim orada büyücülüğü öven bir şey varsa ya da ne bileyim meditasyonu meditas öven bir şey varsa bunlar hep tasavvufa karşı alternatif olarak oluşturulmuş olan şeylerdir bunlar. İşte mistizm gibi, Hint mistizmi gibi falan. Bu tür kültürleri öven şeyler varsa ve bundan insanlar zarar görüyorsa, ahlaken, edeben zarar görüyorlarsa bunun caiz olduğunu söylemek mümkün değil.